Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Engin Yüksel, Fahri Efe, Sedat Yılmaz. 59. Bölüm Hazreti Hamza'nın kabrinin hemen yakınında o zamanlar küçük bir kaynak vardı. İçinde küçük balıklara olan bir havuzdu. Taşan su bahçelere akardı. Fakat daha sonra kurudu. Artık yok. Mihmandar Şüh Cafer bu kaynağın yanına gelince derdi ki... Biz küçüklüğümüzden beri bu suda abdest alırız. Ey Şüh Cafer! İmam Malik Hazretleri Medine ahalisinin adetlerini delil olarak kabul ederdi. Bir mesele hakkında ayet ve hadis yoksa Medine ahalisinin o meseledeki tatbikatını delil olarak alırdı. Medineliler bu sudan abdest alır da biz alamaz mıyız? Hadi bakalım sırayla birer abdest de biz alalım. Hepimiz o kaynaktan abdest aldık. Namaz için geriye dönerken yine bir tepeye geldiğimizde Şüh Cafer şöyle dedi. Efendim, burası da bir diğer seniye tül veda'dır, veda tepesidir. Medine'liler Şam'a giden kervanlarını bu tepeden uğurlamışlardır. Bu tepenin önemli ve acıklı bir hatırası var. Anlatmamı ister misiniz? Hay hay, memnun oluruz, lütfen. Uhud harbi dönüşünde Medine'liler savaşçılarını bu tepede beklemiş. Anneler, kızlar, kadınlar bu tepede yakınlarını beklemişler. Burada da Osmanlılar tarafından yapılmış bir mescit vardır. Burada yaşanan olayı isterseniz size anlatın. Şehit Amza'nın kızı olayını. Buyur yaşık Cafer. Biz ehli Medine'den dinlemeyi tercih ederiz. Babam merhum küçükken zaman zaman bizi Uhud şehitlerini ziyarete götürürdü. Dönerken buraya gelince ağlardı. Niçin ağladığını sorduğumuzda da şöyle derdi. Yavrum, burası Hazreti Hamza'nın kızı Fatıma'nın Hazreti Ebu Bekir'e ağlattığı yerdir. Uhud gazileri dönüyorlarmış. Hazreti Hamza'nın kızı da babasını bekliyormuş. Ebu Bekir Efendimizi görünce amca babam geliyor mu diye sormuş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz anlatıyor. cazın birden karşıma çıkıp da babam geliyor mu diye sormasıyla dilim tutuldu ne diyeceğimi bilemedim. Kızım Resulullah Efendimiz arkadan geliyor ondan sorsan diyebildim. Geriye çekildim bekledim. Acaba Allah Resulü beni dilsiz bırakan bu suale ne şekilde cevap verecek? Biraz sonra Efendimiz teşrif buyurdular. At üzerindeydiler kızacağız ona da sordu. Ya Resulallah babam geliyor mu? Bunun üzerine Allah Resulü Kızım bundan sonra senin babam ben olsam olmaz mı? Deyince gözyaşlarımı tutamadım. Kız ya Resulallah babamı kaybettik öyle mi? Deyince Efendimiz Yok kızım babanı kaybetmedik. Baban şehit oldu. Kurtuldu. Şehitlerin Efendisi Seyyidi oldu. Baban şimdi Cennet-i gölgelerinde Allah'ı zikrediyor. Nurdan alemleri seyrediyor. Uhud şehitlerini her ziyaretimde o tepeden geçerken, Bu acıklı sahne gözümde canlanır, gözümle beraber gönlümde ağlar. Üstad Hasanül Benna 1948 yılında da hacca gelmişti. Bu onun son haccıydı. Mina'nın üçüncü gecesi konuşma yapacağı duyuruldu. Mısır Sebil'i civarında çadırlarda konferans verecekti. Akşam namazından sonra İslam davası nedir? Dava uğruna nasıl fedakarlıklar yapmalı, nasıl çalışmalıdır? Eksiklerimiz nelerdir, neler yapmalıyız diye anlatıyordu. O sırada sarıklı, cübbeli, yaşlı bir zat söz istedi. Mikrofonu aldı. Allah selamet versin bu Hasanül ül Benna'yı çocukluğundan beri tanırım. Gözlüğünün camı yeşildir. Kara kayaları, simsiyah ufukları bile yeşil görür. İyimser bir insandır Yahu İslam dünyasının hali ortada Ölmüş ölmüş Sen ölmüş topraktan medet bekliyorsun Toprak ölmüş yağmur yok kurak çorak Kardeşlerim bu konuşan zat kimdir biliyor musunuz? Bu zat Kutsi şerif ayağındandır Ailesinden nice büyük alimler fazıllar şeyhler gelmiştir bu hoca efendi yangının içinden geliyor, dertlidir. Onun gördüklerini kimse görmedi. Tarih boyunca peygamberleri öldüren, onların mübarek kanlarını döken bir düşmana çattılar. Ufukları hala pek karanlık. O böyle konuşabilir ama... Aması yok bu işin Hasanül Benna. Biz çalışmak zorundayız. Yarın huzuru ilahede Allah'ım biz çalıştık, çabaladık... Didindik, yorulduk, ne yaptıksa elimizden bir şey gelmedi. Bize verdiğin imkanları senin için kullandık, kullanmaya çalıştık diyebilmek için bu yorgunluğa katlanıyor, bu çabaları gösteriyoruz. Biz, bize verilen imkanları değerlendirmek zorundayız. Her şekilde dua etmek zorundayız. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Sadece vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Ve çalışacağız. Netice Allah'a aittir. Dilerse bize başarı lütfeder. Evladım, çocukluğundan beri faziletlerine hayran olduğu Hasanül Benna'm. Ey benim kendisine hikmet verilen oğlum. Sabrın ve sebatın bendeki yerini aldı, götürdü. Ne yapmak lazım? Söyle, ben de seninle beraberim. Bu Hasanül Benna 1949'da bu hacdan dört ay sonra Şubat ayında Kahire'de altı kurşunla vuruldu. Yaralarından kanlar akarak şehit oldu. Babamın vefatında bu kadar üzülmemiştim. İhvanın çalışma şekliyle ilgili bilginiz de vardır. Nasıl çalışırlardı? Neler yaparlardı? Müslüman kardeşlerin her üyesi ayda on mısır kuruşu aidat öderdi. Bunlar bir sandıkta toplanırdı. Tutulan yerlerin kiraları, yol masrafları ve diğer giderler buradan karşılanırdı. Toplanan bu paranın beşte biri de kara günler için üstada verilirdi. Biriken paralar ne yapılırdı peki? Evet, zamanla para birikmiş. Bu paralarla market açılmasına karar verilmiş. Üstad marketler açılmasını istemiş. Ben Kahire'den ayrıldıktan sonra... ''Müslüman kardeşlerin sayısı çok artmış. 1948'de günlük gazete çıkarmaya karar vermişler.'' ''İhvanın aylık ve haftalık dergileri devam ediyordu tabii.'' ''Ediyordu. Mısırlı bir kardeşimiz, mühendis Adil, Medine-i Münevvere'ye çalışmaya gelmişti. Bu günlük gazete meselesini o anlattı. ''Üstat uygun bulmuş, gazete kurulmuş, sıra yazarlara gelmiş.'' Şöhretli okunan bazı yazarlardan gazete için yazı istemişler ama tam bir ambargo ile karşı karşıya kalmışlar. Mühendis Adil bu konuda şöyle diyordu. İmanlı Tanınmış yazarlara üstad haber gönderdi. Fakat hepsi özür beyan ettiler. Müslüman kardeşlerin günlük gazetesine yazmayı kimse kabul etmiyor, edemiyordu. Maaş teklifleri iki katına çıkarıldı, yine kimse yazmaya cesaret edemedi. Bir gün üstad telefonu aldı... ...Hafız Ramazan Paşa dostumuzdur, bari oyansın. Ahvali bilir, siyaseti bilir. Kendisini herkes sever. Bir görüşelim bakalım. Ben de yanındaydım. Hafız Ramazan Paşa'ya telefon etti. Görüşmeye başladılar. Telefondan Paşa'nın sesi geliyor... geldi. Efendim, malumunuz kardeşlerle günlük gazeteye karar verdik. Gazetemiz kuruldu. Bu gazetede sizin de yazmanızı istiyoruz. Bizi kırmazsınız herhalde. Maaşınız iki misli olarak verilecek. Ah Şahsan, Çok isterim lakin hiç yazı yazacak vaktim yok. Kafamda hiç yerinde değil. Affedin beni. Değil la ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Kardeşlerim, galiba Allah'tan başka kimseye güvenmeyeceğiz. Yahu bu yazarlarda insan değil mi? Bunlar ne peri, ne cin, ne de melek. Bunlar yazı yazmayı analarının karnında öğrenmediler ya. Bu dünyada öğrendiler. Ee, biz de bu dünyada olduğumuza göre iş başa düştü. Başka çaremiz kalmadı. Biz de yazacağız. Gençleri yetiştireceğiz. Başladık kendimiz yazmaya. Ama gazete gitmez, satılmaz. Tevzi perişan. Kahire'de bir iki bulunuyor da küçük yerlerde bulunmuyor. Köylere gideriz, bitti derler. Halbuki perdenin arkasında duruyor. Birileri böylece gazeteye mani oluyordu. Çok mücadele ettik, çok. Ben henüz Kahire'deydim. 1945 yılında ihvanın içinden bir grup bunların çalışmalarını yavaş ve ağır bularak ayrıldılar. Şebabu Muhammed diye ayrı bir cemiyet kurdular. Kendilerine Muhammed Gençliği dediler. Aynı isimde bir de hafsalık gazete çıkartıyorlardı. Bir gün Mustafa Sabri Efendi'nin yanındayken bunlardan biri bu gazeteyi Hoca Efendi'ye getirdi. Sordum. Efendim bunlar Müslüman kardeşlerden ayrı bir gruba mensuplar galiba. Evet bunlar Müslüman kardeşleri sessiz, sakin, mücadelesiz buldular. Dört nala gidiyorlar. Allah encamını hayr eylesin. Bunlar siyasetin ne demek olduğunun farkında değil. İşi her yönüyle bilmeyen daha cesur oluyor. Dinsizler için bu kardeşler dört beş serseri yahu ne güçleri kuvvetleri var. Millet bizimle olduktan sonra bunların hakkından gelmeye ne var diyorlar ama yanılıyorlar. Neden efendim? Bilinmeyen çok şey mi var? Kazın ayağı öyle değil Ali Ulvi evladım. İslam düşmanları çok derinlerdir Derinlerden dünyanın her yerine kollar atmışlardır. Gizli eller. Neler yapıyor, neler. Hakikaten de öyle oldu. Bu ayrılanlar hiçbir şey yapamadan kaybolup gittiler. Kardeşleri de bölüp zayıflatmış oldular. İhvan'ın bir de siyasete girme tecrübesi olmuştu. 1943 seçimlerinde Hasanül Benna da bağımsız olarak seçimlere katılmaya karar vermişti. Fakat seçimler ertelendi, iptal edildi. Başka bir şey de beklenmez zaten. Gayet normal. Biri ben oradayken 1944'te, ikincisi ayrıldıktan sonra 1946'da olmak üzere İhvanül Müslümin'e zarar veren iki önemli hadise olmuştu. Bu hadiselerde iki başbakan vuruldu. Vuran gençlerin İhvan'dan olduğu iddia edildi. Birincisi inandırıcı olmadı ama ikincisinde gençlerin itiraf ettikleri iddia edildi. Cemiyet kapatılarak mallarına el kondu. Hasanül Benna'nın konuşması da yasaklandı, takibe alındı. Hadiseler bunun için yapılmış. Kim yaptıysa? Pakistan Elçiliği Hasanül Benna'ya iltica teklifinde bulunmuş ama o iltifat etmemiş. Şöyle demiş: Ben kardeşlerimi meydanda bırakıp da kaçıp gidemem. Büyük üzüntü ve yıkım olur. Yetim kalırlar. Orada ne iş yapacağım ki? Kardeşlerim olmadan bir iş göremem. Şimdi cemiyet de kapalı. Konuşmam yasak. Bekleyelim bakalım. Bir de Müslüman Gençler Cemiyeti vardı. Bunun reisi Salih Paşa'ydı. Üstad bir gün bu Salih Paşa'yı ziyarete gitmiş. Yanında eniştesi varmış. Eniştesi avukattı. Bu zat sonradan yazdı okuduk. ...şöyle yazıyordu. Akşam namazını kıldıktan sonra... ...Müslüman Gençler Cemiyeti'nden ayrıldık. Arabamız yok. Bir taksiyle evimize gideceğiz. Melike Nazlı Caddesi. Büyük ve işlek bir cadde. Fakat akşamla yatsı arası... ...en kalabalık olması gereken zamanda cadde bomboş. Kimseler yok. Tamirat var diye caddenin elektriği kesilmiş... Bekleriz bekleriz taksi geçmez. Biz böyle beklerken bir jip geldi. Jipten birileri indi. Geldiler. Hasanül Venaya altı kurşu sıktılar. Yine jipe binip gittiler. Üstad düştüğü yerden bana sordu. Arabanın numarasını alabildin mi? Karanlıktı alamadım Şurada bir sağlık merkezi olacaktı Gel oraya gide Kapalı görünüyor ama ya Gidelim bir çare arayalım Hızlı hızlı yürüyor adeta koşuyordu Yaralarından akan kanlar yere damlıyordu Sağlık merkezine vardık Kimse yok Elektrik kesik diye herkesi göndermişler Yalnız bir bekçi var bu telaşta çaresizlik içinde sağa sola koşturdum. Bir şey yapamadım. Üstad kan kaybediyordu. Hiç telaş etme. Bu halimizi o bilmiyor mu? Biliyor. Görmüyor mu? Görüyor. Bugüne kadar ne diyorduk? en büyük emelimiz neydi? Allah yolunda şehit düşmek değil miydi? Ben emelime erdim elhamdülillah. Kardeşlere selam söyle. Ben faniyim. Fani ömrüm bitiyor. Allah bakidir. Muhammed Mustafa'nın nübüvveti kıyamete kadar bakidir. Davamız bakidir. Üzülmesinler. Sakın ise düşmesinler Dava bakidir Eşhedü en la illallah Ve eşhedü muhammeden abduhu ve resulü Böyle enteresan bir şekilde şehit edildi Hasanül Benna Kan kaybından ölmüş Hükümet cenazesine kimsenin katılmasına izin vermedi. Sadece yaşlı babasıyla kadınlar katılabildi. Tabutunu dört asker taşıdı. Namazını babası kıldırdı. Öylece gömdüler. Acıklı bir cenaze merasimi olmuş. Bu acıklı cenaze merasimini hatırlayınca aklıma hep Kerbela vakası gelir. Hazreti Hüseyin şehit olmuş. Baş gitmiş, beden duruyor. Diğer şehitler de öyle yatıyorlar. Ortada erkek kalmamış. Vuranlar, kesenler çekip gitmişler. Gece kadınlar mezar kazıyor ve şehitleri gömüyorlar. O kadar acıklı bir tablo ki. Mehtap mehtap olalı küreyi arz üzerinde bu kadar acıklı bir sahne görmemiştir. Bu sahnenin şahidi Allahu Teala ve melekler. Ben de Şehit Bennan'ın cenazesindeki acıklı hali buna benzetirim. Hasanül Bennan'ın babası nasıldı? Alim bir zattı. İmam Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'ini şerh eden bir alim. Aynı zamanda meşhur bir saatçiydi. Medine'deki saatçi Osman Efendi gibi bir zat yani. Abdurrahman Saati. Cenazeye bir de Hristiyan Maliye Bakanı Mekrem Ubedit katılmış. Üstadın kabrine kadar gelen bu zat hayranlığını ifade etmiş. Hasanül Benna şehit edilmeden önce iki başbakanın suikastle öldürüldüğünü anlatmıştınız. Bu konularda biraz açıklama mümkün mü? İlk hadise başbakan Ahmet Mahir Paşa'nın vurulmasıydı. Ahmet Mahir Paşa, Mısır'ın eski, dindar ve saygıdeğer ailelerinden birine mensuptu. Kardeşi Ali Mahir Paşa da senelerce Mısır'a başbakanlık yapmıştır. Ahmet Mahir Paşa'nın ayrı bir hususiyeti var mıydı? Varmış. Masonmuş. Hem de 33 dereceli. Cenaze merasimine Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan masonlar geldiler. Kahire'deki mason cemiyetinde misafir kaldılar. Masonlardan tanıdıklarınız oldu mu? Tanıyınca şaşırdıklarım oldu, hayret ettim. Soylu, dindar ailelerin çocuklarını alıp da 33. dereceye kadar yetiştirmelerine hayret ettim. Müslümanların bir sırları olsa bir sohbet yapsalar veya gizli toplansalar, daha onlar dağılmadan sırlara ortaya çıkar, yayılır. Müslümanlarda bulunması gereken bazı sıfatlar. Onlar da bulunuyor. Sır saklamak, kardeşliği menfaat içinde olsa mukaddes bir ideal olarak yaşatmak, yardımlaşmak. Müslümanlar aslında İslam'a özgü bu güzelliklere sahip çıkmadıkça değil yaşama hakkını, rahatça ölme hakkını bile elde edemeyeceklerdir. 59. Bölümün Son Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Budge Produxion